Cumhur'un görüşüne göre ama sahih görüşe göre cünüplü bir kişi, hayızlı bir kadın Kur'an okuyabilir ve elinde tutabilir. Ama en efdalı abdest ve gusül boy abdesti alması gerekir. Bu en efdalı. Cumhur'un görüşüne göre cünüplü olan bir kişi, hayızlı olan bir kadın Kur'an'ı bu şekilde elinde tutamaz. Ve yüzünden okuyamaz cünüplü ise veyahut da hayızlı ise ancak zaruri anlarda. Ve burada alimler ne diyorlar? Bir kadın bir kadın mesela öğrenci ise ve hocasına ders vermek, dersini vermek istiyorsa, hayızlıysa o zaman ne yapacak? Eldiven giyecek. Veyahut da başka bir öğrenci yaprakları çevirecek. veya da kalem ucuyla böyle yaprakları çevirecek. Ey eliyle tutmayaz, tutmaz. Burada İmam el -Bani Rahim Eul'a diyor ki, yani eliyle tutmak zaten diyor bu kap. Burada Kur'an yok. Öyle değil mi? Burada da Kur'an yok. Kur'an bunların içindedir. Peki, eğer eldiven tuttuysa, elleriyle, yani eldiven neyi tutacak? Bu şeyi, ciltleri tutacak. Tamam mı? Ha eldiven giymiş, ha giymemiş, bu arada fark yok ki diyor. Çünkü o eldiven, eğer tutulmayacaksa, eldiven bile giyse, tutulmaması gerekiyor. Çünkü taşıyor. Ha o zaman gaye nedir? Gaye, ellerin ayetlere değmemesi. Onun için alimler diyorlar ki, bir kitap içerisinde, Kur'an ayetleri varsa ve onun tercemesi o terceme ya tefsir Kur'an ayetlerinden daha fazla ise onu taşımakta bir beis yoktur. Örneğin bir meal. meal. Meal ayetler mi daha çok ayetlerin tefsiri mi daha çok. Eğer ayetlerin tefsiri daha çok ise o zaman bir cünüplü veyahut da bir hayızlı kadın onu taşımakta bir beis yoktur. Yok eğer ayetler tefsirden daha çoksa o zaman cümhura göre o Kur'an'ı eliyle tutamaz ve yüzünden okuyamaz. Ama İmam Elbani rahimehullah ve İbni Temiye'nin çizgisinde olan bu gibi alimler diyorlar ki el-kavl-ı göre tam Bir kadın veya bir erkek cünüplüyken veya kadın ise Kur'an okuyabilir ama en efdalı gusül veyahut da abdest alması gerekiyor. Ya abdest almadı, gusül da almadı o zaman elinde alsa veya yüzünden okursa günahkar değildir. Cumhur'un yanında günahkardır. Bunların yanında günahkar değildir. Vallahu alemde en doğrusu burada i̇bn Teymiye'nin çizgisinde olan alimlerdir. Ama en eftalı da hani su var, vakti var, hasta değildir. O zaman en eftalı gusül yıkanması ve abdest aldıktan sonra Kur'an okumasıdır.